Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla azizil <gülüyor> hakim Bu kitabın indirilmesi aziz, kudreti daima üstün gelen, hakim, her işi hikmette olan Allah tarafındandır. <gülüyor> Kitabı bil hak Şüphesiz ki biz sana bu kitabı hak ile indirdik. Öyleyse sen de dinde ona karşı ihlaslı, samimi bir kimse olarak Allah'a kulluk et. Alâ illâhid-dînul halis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 Edin. Halis gerçek din ancak Allah'ındır. Ondan başkasını kendisine dostlar edinenler ise biz onlara sadece bizi Allah'a daha fazla yakınlaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah ihtilafa düşmekte oldukları şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Doğrusu Allah yalancı ve azılı kafir olan kimseyi hidayete erdirmez. Eğer Allah bir evlat edinmek isteseydi yaratmakta olduklarından dilediğini seçerdi. O bundan pek münezzehtir. O Vahid, bir olan, kahar, her şeyden en üstün olan Allah'tır. Halek al-sama wa bil-haq wa yukawir <gülüyor> al-laila alan-nahar wa yukawir an <gülüyor> Gökleri ve yeri hak ile yerli yerinde yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine sarar. Gündüzü de gecenin üzerine sarar. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kıyamete kadar akıp gider. Dikkat edin. O aziz kudreti daima üstün olandır. Gaffar çok bağışlayandır. Çalıq kum min fi rabbukum la sizi tek bir nefisten, Adem'den yarattı. Sonra eşini havayı, ondan kıldı. Ve sizin için samal hayvanlardan erkek ve dişi sekiz eş nimet olarak indirdi. Sizi de annelerinizin karnında üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte Rabbiniz olan Allah bu nimetleri verendir. Mülk umumen onundur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse haktan nasıl çevriliyorsunuz? Allah <gülüyor> ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تذر وازرة وذر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم, فينبئكم بما كنت Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah size muhtaç değildir. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Yok eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Bir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O zaman yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Çünkü o sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir.